Elhamdülillahi Rabbil Alamin. ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Fetih suresinin 24. ayet kelimesinden kerimesinden başlayacağız bugün. Uzunca bir ara verdik. Odaklanmak ve nerede kaldığımızı hatırlamak sıkıntı olabilir. Arzu edenler bu bölümü dinlemeden önce baştan Fetih suresinin mealen en azından okuyabilirler şimdi e, kısaca hatırlayalım peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, umre ziyareti için öyle bir rüya görmüştü ve umre ziyareti için Mekke'ye geldi Mekke'nin yakınlarına kadar geldi müşrikler bunu haber aldılar ve Mekke'ye sokmama kararı aldılar Müslümanları. aslında bu da bir korkuyu gösteriyor yani sadece umre yapıp gideceklerdi fakat hani Müslümanlardan ne kadar çekindiklerini korktuklarını gösteriyor bir heyet gönderdiler biliyorsunuz ve orada bir anlaşma imzalandı Hudeibiye anlaşması ee, ve Kur'an-ı Kerim bu anlaşmayı e, zafer olarak kabul ediyor, fetih olarak kabul ediyor, Peygamber Efendimizin zaferi olarak görüyor. Halbuki anlaşma e, Müslümanlara göre büyük tavizler e, içeriyordu, özellikle psikolojik anlamda e, bir taviz verdikleriniz, işte şey siz söyleyin, e, alt, yani müşriklere karşı hani nispeten e, düşük bir konuma indiklerini, bunu kabul ettiklerini, onun kendileri için bir zillet olduğunu falan düşündüler Müslümanlar. Özellikle kendilerine sığınan Müslümanları geri verme maddesi çok ağır geldi nefislerine. Ve o günkü düşüncelerine sadece nefsani bir konu değil. Yani o günkü siyaset algıları böyleydi. E, şimdi düşünün bu aslında çok e, büyük mesajlar içeren bir konu. E, mesela orada e, işin başında peygamber olduğu için Sürekli vahiy geldiği için ona ve ayetlerle onun gidişatı doğrulandığı için e, peygambere tabi olmak yani o tamam böyle diyorsa böyledir hani bu bize zillet gibi görünüyor ama e, Allah bunu hani zafer olarak e, madem niteledi bu böyledir e, demek hani e, nispeten daha kolay abi bana kızmasın <gülüyor> sen gel bizim yerimize bak bakalım kolay mı diyebilirler e, hani bize göre daha kolay çünkü biz vahiy almıyoruz arkadaşlar yani vahiy almıyoruz ve bizim de Kendimize göre stratejimizi belirlerken işte siyasi strateji olabilir bu ekonomik olabilir sosyal olabilir işte eğitimle ilgili olabilir herhangi bir stratejiyi belirlerken ki bana göre bana soracak olursanız siyasetten bağımsız hiçbir tercihimiz yoktur bizim. Yani bütün tercihlerimiz ya siyaset tarafından etkilenir ya da siyaseti etkiler eğer hani güçlü bir konumdaysak. Dolayısıyla biz bu tercihleri yaparken bize yol gösterenlere aynı şekilde güvenebiliyor muyuz? Yani güven, güvenebilir miyiz bir peygamber gibi? Bu mümkün olmadığı için yani aklen ve dinen de mümkün olmadığı için bence burada büyük bir sıkıntı var. Yani işte müminlerin birlik olamaması, en azından milli meselelerde, yani veyahut da dış, işte milli mesele dediğimiz odur yani dış ülkelerle ilişkilerde e, ki Fetih Suresi'nde anlatılan tam bir uluslararası ilişkidir. Yani iki ayrı devlet var, evet aynı ırktan gelmişler ama iki ayrı inanç var, iki ayrı dünya görüşü var ve iki ayrı coğrafya var yani. Bunların birbirleriyle ilişkisi söz konusu zaten bugün işleyeceğimiz bölümde de bu konuyla ilgili Elmalı Hamdi Yazır'ın işte farklı mezheplerden aktardığı rivayetler var. O bölümleri ben geçeceğim çünkü bağlayıcı hükümler içerdiği için orayı Elmalı'dan değil de Kur'an yolu tefsirinden şöyle daha net bir şekilde okumak istiyorum izniniz olursa. Elhasıl yani biz e, şimdi bu kadar laf ettim bir sonuç söyleyecek miyim sonuç cümlesi sonuç cümlesi yok fakat e, bunu düşünmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar yani biz e, milli meselelerde nasıl hareket edeceğiz. E, birlik gerektiren konularda nasıl hareket edeceğiz e, işte birisine herhangi bir konuda bir siyasi konuda bir askeri konuda mesela burası tamamen hem siyasi hem askeri bir olaydır Hudeybiye yani bir savaş söz konusu o savaşta hiç geri dönmemek üzere e, ölümüne ee, orada beraber savaşmak üzere bir sözleşme yapıyorlar peygamber efendimizle. Ee, dediğim gibi o peygamber olduğu için onun e, kendilerini yanıltması asla söz konusu olmayacağı için e, ve Allah tarafından sürekli kontrol altında olduğu için onun bütün hareketleri ona böyle bir teslimiyet göstermek e, nispeten kolay. Fakat biz ne yapacağız yani benzer durumlarda biz ne yapacağız? E, i̇şte e, temel kriterlerim benim tavsiyem. Yani her zaman bir tavsiyede bulunmak gerektiğini düşünüyorum ben. Ama bu tavsiyelerin kişisel görüş olduğunu unutmayalım. Tefsir değil, ayet değil, hüküm değil. E, kendi görüşümü belirtiyorum. E, arkadaşlar e, böyle çok net, zihnimizde çok net temel ilkelerimiz olması lazım. Yani ekonomiyle ilgili. Geçen de birisi mesela bana bir e, kazanç yoluyla ilgili bir şey sordu. Ee, yapmak istediği şey dinin caiz görmediği bir şey ama tabii hemen şunu soruyorlar Kur'an'da var mı <gülüyor> diye soruyorlar yok Kur'an'da öyle bir konu geçmiyor çünkü öyle bir şey yapılmamış o dönemde yani ee, ondan sonra ama hani fetva budur yani bu caiz değildir bu caiz olmayan şeyi yapmak yani mesela tıbbi bir takım operasyonlar var biliyorsunuz caiz değil yani estetik amaçlı yapılan hiçbir şey arkadaşlar kalıcı bir değişiklik caiz değil mesela şimdi Sevde'yi görüyorum yani dişlerini estetik olarak değiştirmek dönüştürmek mesela onlara lanet eden e, hadis var bunu yapanlara lanet eden hadis var yani mesela ee, hayati bir şey yoksa yani bir e, çok çirkin gelen hani onun bütün şeyini ilişkilerini bozan bir görüntüsü yoksa bir kaza geçirmiş olabilir. İşte dişlerinde veya vücudun herhangi bir yerinde doğuştan gelen veya bir kaza eseri bir şey olmuş olabilir. Mesela bunlar hariç e, sırf moda olduğu için insanın yaratılmış olan bedeninde kalıcı değişiklikler yapması e, caiz değil. Buna yönelik bir soruydu. E, şimdi... Mesela benim yaklaşımım şu arkadaşlar bu konuda. İşte bir yaklaşımınız olması gerekiyor anlatabiliyor muyum? Yoksa insan her şeyi kabule hazır bir süzgeç gibi olursunuz yoksa yani. Çünkü bütün görüşlerin, bütün siyasi düşüncelerin, Para kazanma yöntemlerinin akıllı izahları var yani bunları yapanlar deli değil. Bunları yapanlar gerizekalı değil. Bunlar da kendilerine izah ediyorlar. Yani şimdi dünyada ciddi sayıda epeyce bir yani mesela İsrail'i destekleyen var. Bir düşünün hani bunların hepsi gerizekalı mı yani? O yaptıklarını kendilerine izah ediyorlar. Yani insan cinayeti de kendine izah eder buna ne diyoruz biz minareyi çalan kılıfını hazırlar diyoruz. Ee, soykırımı bile kendine izah edebilir yani ya bunların hepsi mankurt olması lazım yani hepsi böyle zombileşmiş olması lazım düşüncelerini tamamen iptal etmiş ol. nasıl yapıyorlar bunu yani nasıl kendilerine izah ediyorlar yanlış anlaşılmasın meşrulaştırıyor değilim şunu, şunu söylüyorum yani asla yapmam asla kelimesi çok iddialı oldu da yani ben bunu yapmam bu benim kırmızı çizgim Dediğimiz şeyler arkadaşlar psikolojimizde kazanç yollarımızda siyasetimizde işte sosyal ilişkilerimizde ben şunlarla aynı sofraya oturmam ben şöyle bir sofraya oturmam ben böyle bir mekana gitmem dediğimiz prensiplerimiz yoksa arkadaşlar siz kendiniz bile şaşırırsınız nasıl dönüştüğünüze kendiniz bile şaşırırsınız çünkü karşı tarafın yani o reklamlar çok ikna edici olabiliyor. <gülüyor> Anlatabildim mi bilmiyorum. Ben işte e, siyasette de, uluslararası ilişkilerde de, böyle milli meselelerde de, ekonomik meselelerde de böyle bir prensiplerimizden olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela o gence de haram kazançla ilgili şunu söyledim. Bak haram kazanç neye benzer biliyor musun? Evinde akan suyun necis olması. Bir düşün, musluğunuzdan gelen su necis. Böyle ise o evde her şey necistir artık çamaşır, yıkadığınız çamaşırlarda necistir yaptığınız yemekte necistir içtiğiniz suda duş aldığınız bedeninizde necistir bilmem anlatabiliyor muyum yani haram kazanç böyle bir şey arkadaşlar onun için her meslek bir de şunu unutmayın her meslekle ilgili mesleğiniz ne olursa olsun arkadaşlar her meslekle ilgili haram yollar var yani haram yollar sadece böyle işte kumar oynatmak içki satmak falan değil yani mesela kandırma içeriyorsa yaptığınız ticaret e, illa yani faiz yok işte ne bileyim e, dediğim gibi haram bir nesnenin satışı yok ama karşınızdakini kandırıyorsunuz mesela reklamla tanıtım arasındaki farkı bilmemiz lazım tanıtımda kandırma yoktur ama reklamda kandırma vardır yani ikna etmek için e, manipülasyon vardır en azından. Yani bazı şeyleri öne çıkarmak, bazı şeyleri e, gizlemek vardır. Reklamcılıkla ilgili de bir iki metin okumuştum yani. O iyi biliyorum nasıl yaptıklarını. O iyi biliyorum değil de farkındayım yani nasıl yaptıklarının. Elhasıl arkadaşlar siyasi konular da böyle. E, bu çalışma tabii bir tefsir çalışması. Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz. Ama inanın arkadaşlar Kur'an, bir siyaset kitabı aynı zamanda. Yani dünyaya nasıl bakacağız? Dosta düşmana nasıl bakacağız? Yani bu sabah Ali İmran suresine bir ayet okudum. Diyor ki mesela. ya ya eyhellezine amenu la tattahizu bi taneten min dunikum. Bitane batın kelimesinden geliyor. Kendi dışınızdakileri Karnınıza sokmayın diyor yani içinizi alacak kadar çok yakın karnınıza derken yani içli dışlı olmayın. Kendi dışınızdakilerle min dunikum kendi dışınızdakiler işte ötekileştirmeyelim bilmem ne falan diyorlar ya arkadaşlar ya Kur'an'a aykırı bu çünkü iman eden var ve iman etmeyen var yani. Sen o iman etmeyenle içli dışlı olduğunda bakın o ayetlere Ali İmran suresi. Hemen numaralarını da söyleyeyim ki bakabilin arkadaşlar. Allah neredeydir? Heh, şurada buldum. 118, 119 ve 120. ayetler bakın diyor ki ey iman edenler ayarınızdan birini yani sizin dışınızı gayırdan geliyor ayarınızdan birini bir tane ittihaz etmeyin bu tabi elmalının meali dost ve sırdaş edinmeyin İçlik edinmeyin sizi şaşırtmakta kusur etmezler yani ne kadar böyle onları dost sanarsan bir gün seni şaşırtırlar mutlaka işinizi sarpa sardırmayı arzu ederler. Sizin zora düşmenizi arzu ederler. Görmüyor musunuz bazıları daima ağızlarından taşıyor sinelerinin gizlediği ise daha dehşetli. Gerçekten aklı başındaysanız işte size ayetleri sarih bildirdik. Ama siz öyle kimselersiniz ki diyor 119. ayette onları seviyorsunuz. Çok ilginç arkadaşlar bir araştırma yapılmış ben de sabah gördüm işte belli bir dünya görüşünde olanlara diyorlar ki karşı dünya görüşünde olanlara siyasi açıdan olanlarla yani görüşür müsünüz oturup kalkar mısınız %79 evet diyor. O karşı dünya görüşüne soruyorlar onlar evet demiyorlar arkadaşlar. Bakın siz öyle kimselersiniz ki onları seviyorsunuz onlarsa bütün kitaplara iman ettiğiniz halde sizi sevmezler. Yüzünüze geldiler mi amenna derler yalnız kaldılar mı Gayızlarından, gayız kin yani e, öfke kin e, gayzlarından parmaklarını ısırırlar. Gayzınızla geberin de herhalde Allah bütün sinelerin künhünü bilir. Size bir iyilik dokunursa fenalarına gider. Yani bir şeyi başarsanız arkadaşlar takdir edemezler. Bunu görüyorsunuz değil mi? Başarınızı takdir edemezler. Başınıza bir musibet gelirse oh derler. Eğer onlara kapılmamakta iyi direnir ve nehyolunduğunuz şeylerden iyi korunursanız, yani onlara kapılmazsanız ve Allah'ın size yasakladığı şeylerden uzak durursanız, Arkadaşlar tuzaklarından size bir ziyan gelmez. Herhalde Allah onların bütün ömellerini kuşatıcıdır, muhittir diyor ayet-i kerime. İşte e, bu konuda böyle yani siyasi konularda da arkadaşlar uluslararası ilişkiler bilhassa milli mi? Siyasi konu derken yani şu parti bu partiyi demiyorum ben. E, milleti ilgilendiren, bütün milleti ilgilendiren dış siyaset özellikle konularında da... E, Dostumuz, düşmanımız, kırmızı çizgilerimiz çok net olmalı. Herkesle işbirliği yapabilirsiniz herhangi bir konuda. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda da ayet var. Diyor ki işte onları dost edinmeyin. İlla en Ama onlardan gelecek bir zarardan korunmak için onlarla işbirliği yapmanız gerekiyorsa bu hariç. Yani işbirliği herkesle yapabilirsiniz. Siz herkesle ticaret yapabilirsiniz. Herkesle ortaklık yapabilirsiniz. Ama İçinize almayacaksınız yani iç dünyanıza almayacaksınız diyor. Ee, i̇şte arkadaşlar e, Fetih suresi ve bu sure çerçevesinde anlatılan Hudeybiye anlaşması e, böyle bir yol ayrımı böyle bir e, yani dostun düşmanın netleştiği e, efendim safların belirginleştiği e, bir yer ve aslında Müslümanlar açısından bir zafer siyasi anlamda onu göreceğiz. İşte 24. ayet-i kerimede diyor ki ve huvenledi o Allah ki kef ve eydiyehum ankum. Onların ellerini sizden çekti. Yani onları size saldırtmadı. Orada saldırmayı seçmediler ki defalarca işte Halit bin Velid komutasında 200 kişi kadar kişi geldi. İşte Mekkeliler bunu müzakere ettiler. Savaş mı savaşılsın mı? Ama şimdi niye niye mı Yani burada mucize Elbette Allah'ın yardımı, desteği, himayesi her zaman var ama işin arkasındaki realiteyi de görelim arkadaşlar. Niye saldırmıyor Mekkeliler? Halbuki Müslümanlar silahsız, işte ihramlı yani yok edilmeye çok müsait hani orada. Çünkü hatırlayın arkadaşlar Kureyş suresinden hatırlayın. Mekkelilerin Arap Yarımadası'ndaki bütün itibarı Kabe'ye gelen, Kabe'yi ziyarete gelenlere sağladıkları güvenlikten geliyor. Yani onlar Mekke ve Kabe civarında kimseye zarar vermedikleri için rahatlıkla diğer bütün kabileler Kabe'yi ziyaret edebildiği için arkadaşlar onlar da bütün kabilelerin topraklarından güven içinde geçerek ticaret yapabiliyorlar. Yani o e, Mek Mekke değil bütün Arap Yarımadası'nda çok rahatça ticaret yapabilmelerinin temelinde Kabe'yi Kabe ziyarete gelenlere sağladıkları güvenlik var. Şimdi Kabe'yi ziyarete gelen bir gruba saldırırlarsa bu güvenliği çok kaybederler bu çok tehlikeye düşer yani onları o kadar böyle asli bir noktadan kavru kavruyor ki peygamber efendimizin bu umre ziyareti böyle kendileriyle yani kendi topuklarına mı sıksınlar, Müslümanların varlığını kabul mü etsinler, alsınlar mı? Böyle çok müthiş bir şeyde ikilemde kalıyorlar ve tabii ki çıkarlarını korumayı tercih ediyorlar. O yüzden de Allah onların ellerini Müslümanlardan çekti ve ve ee, kif edi bir dakika ve huvalledi kif ve ankum ve edi’kum anhum ve sizin elinizi de onlardan çekti, sizi de onlara saldırtmadı bir batni Mekke’de, Mekke deresinde. en az aleyhim, onlara karşı size bir zafer vermişken, Allah Allah, yani daha biz Hudeybiye'deyiz deyiz, yani Mekke’nin fethi bile daha iki sene sonra. Bu zafer ne? Bir batn Mekke'de işte tam buraya değiniyor e, elmalı merhum. E, Ve kâne allâhu bima te'melûne basira Allah sizin bütün yaptıklarınızı görmektedir diyor. Şimdi bu ayetle ilgili bölümü arkadaşlar e, Kur'an yolu tefsirinden e, size aktaracağım. Evet ama önce şunu yapmam gerekiyor. <Gülüyor> evet şimdi Kur'an yolu tefsirinde bakın ne diyor arkadaşlar. Hudeybiye Mekke'ye 17 kilometredir. Günümüzde de Mekke'de oturanların umra için mikat yeri olan Tenim ise 8 kilometredir. Mekke şehir sınırının yakınlarında Tenim ve Hudeybiye'de yani Mekke'nin neredeyse içinde yani 8 ile 17 kilometre bu kadar yaklaşmışlar yani. Bir başka açıklamaya göre Hudeybiye'de, Aşağıda vadide olduğu için Mekke'nin aşağısından birkaç defa düşmanın özel harekat ve baskın güçleri yakalanmış fakat barışı olumsuz etkilememesi için serbest bırakmış peygamber efendimiz yani bu kadar yakın Mekke'ye 7-8 kilometre kadar yaklaşıyor ve o bütün bütün Müslümanlar değil fakat gönderdiği böyle kolluk kuvvetleri var emniyetlerini sağlamak için. Onlar birkaç defa o civarda Mekkelileri yakalıyorlar. Yani Mekke'nin özel harekat ve baskın güçlerini yakalıyorlar, sivilleri değil. O zaman müşrik olan Halit bin Velid komutasında 200 kişilik bir güç Usfan önünde bulunan Gamim isimli bir tepeyi siper alarak mevzilenmiş ve Müslümanlar namazdayken ansızın hücum etmeyi planlamışlardı. Müslümanlar öğle namazına niyetlendiler sonra vazgeçip ikindiye bıraktılar. Hz. Peygamber ikindi namazını salat-ı tehlike namazı bu Bakara suresine geçiyor arkadaşlar. Usulüyle kıldırdığı ve böylece yüzleri düşman tarafına dönüp bulunduğu için Halid bu adam korunmaktadır diyerek kararını gerçekleştiremedi. Müşrikler Kabe'yi ziyarete gelenleri engellemek şöyle dursun onlara hizmet etmek şeklinde yerleşmiş bulunan geleneklerine anlattım az önce aykırı olmasına rağmen cahiliye psikolojisinin, büyüklük kompleksinin, Müslümanlara karşı kalplerinde besledikleri kin ve düşmanlık duygusunun etkisinde kalarak Medine'den gelen müminlerin Mescid-i ziyaretlerini engellediler. Yani öyle bir ikilemde kalıyorlar ki Müslümanları görmek bile istemiyorlar Mekke'de. Fakat almazlarsa da veya işte onlara bir saldırı yaparlarsa, onların güvenliklerini tehdit edecek bir şey yaparlarsa bu sefer de bütün Araplar nezdindeki o kendi itibarlarını ve dolayıları, Dolayısıyla kendi ticaretlerini baltalamış olacaklar. Yanlarında getirdikleri yetmiş kadar kurbanlık devenin kesim yerine ulaştırılıp kurban edilmesine de mani oldular. Yani develerimizi kurban edelim diyorlar. Onu da istemiyorlar. Peygamber Efendimiz bulundukları yerde kurbanlarını kesip ihramdan çıkabileceklerini söylediyse de Müslümanlar bir müddet şaşkınlık ve tereddüt geçirerek bunu yapmadılar ve peygamber efendimiz o zaman ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar ilk defa ilk defa peygamberimiz bir şey emretmiş ve Müslümanlar yapmamış böyle donup kalmışlar yani nasıl yani umre yapmadık sen, ama sen rüyanda görmüştün yani o, o durumu da bir düşünün hani peygamberin rüyası çıkmadı yani e, umre yapmadık ihramdan mı çıkacağız umre yapmış gibi Kurban mı keseceğiz? Hani zaten bir anlaşma imzalanmış. O anlaşmanın şeyi üzerinde, soğuk duşu üzerlerinde yani. Böyle paralize olmuş bir vaziyette böyle bakıyorlar Peygamber Efendimiz'e. Hani şeyde isyan da etmiyorlar ama söylediğini yapmıyorlar. Ve hatta e, Peygamber Efendimiz çadırına giriyor. Burası da çok önemlidir. Yani mesela ergenlik çağındaki çocuklarınız falan hani söylediğinizi yapmadığında böyle çok yüz göz olmamak niye yapmıyorsun ben kim var senin karşında işte kim söylüyor bunu siz sağır mısınız ne dedim duymuyor musunuz hani mesela böyle şeyler hiç söylemiyor peygamber efendimiz ee, bu yani müthiş bir kontrol arkadaşlar yani kendi duygularını kendi davranışlarına nasıl bir hakimiyet içinde olduğunu görüyorsunuz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ama buna çok uzun süre hazırlanmış arkadaşlar yetimlerde bu çok var. Yani eğer sağ çıkabilin, sağlam çıkabilmişlerse o yetimlik sürecinden. Çünkü onlar öyle ikide bir nazdan ağlayamaz. Yani ağlasa da kimse bakmaz. Hani o duygularına hakim olma, kendini kontrol etme ve işte ne bileyim onay ihtiyacını karşılamak için o çocuklar yani o çocuk psikolojisine çok girmeyeyim, haddimi aşmayayım ama e, şimdi daha işte yakında e, e, Siyer okumalarında Peygamber Efendimizin o çocukluğunu tekrar okudum. Yani o böyle sırtını sıvazlayacak, nazlayacak, onu böyle anne gibi ger gerçi yani Ebu Talip ve ailesi ona çok gerçekten... E, Ailesini aratmamışlar ama ne de olsa annesi değil, yengesi yani amcasının hanımı bakıyor. Ee, onun da çok çocuğu var, kalabalık bir aile, ee, sıkıntıları var, maddi sıkıntıları var. Yani kolay değil ben o hanımla da tanışmak istiyorum yani kıyamet gününde arkadaşlar. Hani e, bir sürü zengin mesela ailede başkaları var yani başka kayınları var, eltileri var onlar çok daha zengin. Hani zaten senin ailen kalabalık, fakirsin yani ortaya koyduğun yemek hani böyle vışt diye gidiyor yani böyle çocuklar yarı aç yarı tok kalkıyorlar sofradan bir kişi daha ekleniyor ve ailede başka zengin amcalar varken. Var ya nefis nasıl bir şey arkadaşlar işte e, o şartlarda büyüyor yani Peygamber Efendimiz ve çok hakim kendisine çok hakim gerçekten. E, ben sadece hani bunun çocukluk dönemiyle ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Yani insan sonradan da bunları kazanabilir. Çünkü ahlaki tekamül bizim inancımıza göre biz yani Freudyen bakmıyoruz olaylara. Hayat boyu devam eder ve hidayet her zaman mümkündür. Yani tekamül her zaman mümkündür. Her yaşta mümkündür. Fakat hani Peygamber Efendimiz'in çok erken yaştan itibaren bu görevi yani biz 60 yaşında fark ettiğimiz şeyleri Kendimizi geliştirmek adına, e, tekamül ettirmek adına 50'li 60'lı yaşlarda fark ettiğimiz şeyleri o zaten kazanmış olarak başlıyor yani hayata. İşte edde beni rabbi fe ehsene te edibi demesi beni Rabbim terbiye etti ve ne güzel terbiye etti. Yani hayatın kendisini terbiye etmesinden bahsediyor aslında. Ve e, acizane kanaatim Rabbimiz hepimizi te terbiye ediyor da biz onu kabul ediyor muyuz o terbiyeyi? Yani çünkü Rabbimiz bizi terbiye etmek için olayları verir. Ama hani biz o olayları nasıl yorumluyoruz, nasıl dönüştürüyoruz, kendimizde neye dönüştürüyoruz, orası kıymetli. Buradaki o tavrı da çok etkileyicidir. Yani yüz göz olmuyor, hemen çadırına giriyor Peygamber Efendimiz, eşi var müseleme ona söylüyor. Diyor ki bir şey söyledim ve yapmadılar diyor. E, hayatının kritik dönemlerinde Efendimizin hep kadınlarla istişare ettiğini ve onlardan fikir aldığını görüyoruz arkadaşlar. Bu ilk tebliğ dönemlerinden beri yani Hz. Hatice ile halalarıyla eşleriyle kız, kızıyla e, peygamber Efendimiz hep istişare ediyor. Ee, ve bana hayattan üç şey sevdirildi biri kadın derken millet onun cinsellikle ilgili olduğunu zannediyor. Hayır ben oradaki işte hani Efendimiz için bu kadar basit bir benzetme yapmak istemem ama yani o yin yangı birleştirdiğini hani kafasında e, o kadın bakış açısını da işin içine kattığını ee, sırf böyle bir erkek mantığıyla kuru kuru değil de e, o ruhani boyutu da veya da işte o duygusal boyutu da e, kullandığını görüyoruz. Yani e, bundan yararlandığını görüyoruz. E, eşi diyor ki Ya Resulallah onlar büyük bir şok geçiriyorlar. Bak Müseleme de ne kadar öngörülüyor arkadaşlar. Yani daha yeni yeni psikolojinin keşfettiği şeyler bunlar. Zannediyoruz ki geçmiştekiler hep cahildi böyle. Hiçbir şeyi bilmiyordu. Biz şimdi yeni yeni bunları keşfettik biz biliyoruz zannediyoruz. Halbuki biliyorsunuz e, alternatif bir tarih anlayışına göre tarih böyle düzgün doğrusal şekilde ilerlemiyor daireler şeklinde ilerliyor yani hep başa dönüyoruz ve her şeyi yeniden keşfediyoruz ee, çok büyük medeniyetler çok büyük çok ilerlemiş e, gelişmiş insanlar yaşadılar yani tarihte ee, bugün yeni yeni psikolojinin keşfettiği bir şeyi söylüyor Müseleme diyor ki ya Resulallah, onlar şu anda şok durumdalar büyük bir şok yaşadılar seni duymuyorlar bile ama sen yaparsan ben, yani sen gidip kurbanını kesersen, saçını tıraş edersen onlar seni taklit edeceklerdir diyor. Yani kriz anlarında arkadaşlar sözlere uyulmuyor, davranışlara uyuluyor. Bunu deprem tatbikatı sırasında profesör yani eğitime deprem tatbikatı eğitimleri sırasında profesör Mitat Kadıoğlu da söylemişti deprem tatbikatlarının çok önemli olduğunu çünkü kriz anında beynin şartelinin indiğini sadece bedenin ezberlediği hareketleri yaptığını söylemişti. Ve e, onun tavsiyesine uyarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanını kesince işin ciddiyetini anlayan sahabe bu defa acele ve heyecanla emri yerine getirmeye koydular. Hatta birbirlerini çiğnediklerini yani birbirlerinin üstüne atlayarak ya nasıl ya peygamber yaptı hani biz nasıl geçikiyoruz diye. Böyle bunu e, taklit ettiklerini görüyoruz. Sahabelerin ahlakı, edebi, Hazreti Peygamberden aldıkları eğitimi Allah ve Resulünün emirlerine tereddütsüz ve ertelemesiz, Teslim olmayı kaçınılmaz gerekiyor kılıyordu ve genellikle de böyle yaparlardı. Hudeybiye'de olup biten gerilime iki şey sebep olmuştu. Bunlardan birincisi Peygamber Efendimizin gördüğü rüyaya dayanarak o yıl gerçekleşeceği açıklanmadığı halde ziyaretin hemen gerçekleşeceğine inanmaları. Yani rüyalar kaç yıl sonra da çıkabilir. Hazreti Yusuf'un rüyasını düşünün yani. Çocukken gördüğü rüya aşağı yukarı tam tah, bilmiyoruz ama 40'lı 40 yaşlardayken belki de gerçekleşti. Ee, Hazreti Yusuf'un rüyası. Hazreti İbrahim'in duası mesela nesiller sonra bin, bin küsur yıl sonra e, gerçekleşti. Hazreti Peygamber'in onun neslinden gönderilmesiyle. E, rüyayı eksik yorumlamaları yani birinci sebep bu. İkinci sebep Mekke'yi ve Kabe'yi özlemiş oldukları ve ona çok yaklaştıkları halde haksız olarak engellenmeleri karşısında öfke ve heyecanlarını kontrol edememeleri. Ama Allah'ın manevi yardımı ve Hz. Peygamber'in de kararlı tutumu sayesinde bu heyecan fırtınası yatıştı. Sahabe asıl çizgilerinin gerektirdiği davranışa döndüler ve her şey yoluna girdi. Peygamberimizin ve ashabının kestikleri kurbanlar nafile kurbanlar idi. Çünkü tek başına umre ibadetinde kurban gerekli değildir. Hudeybiye'nin harem bölgesi mi, serbestlik bölgesi mi olduğu tartışılmıştır. mi yani. E, Hanefilere göre bir bölümü harem bölgesine dahildir. Haç ve umre kurbanı harem bölgesinin her yerinde kesilebilir. Ancak haç kurbanının Mina'da, umre kurbanının ise Merve'de kesilmesi müstehaptır. Günümüzde Merve'de kurban kesme imkanı ortadan kalktı Yapmıştır. Hudeybiye'de engellenen müminlerin Mekke'de ya kendilerini henüz tanımadıkları veya bulundukları yeri bilmedikleri Müslümanlar vardı bulundukları yerleri bilmedikleri Müslümanlar vardı yani şimdi bu 25. ayet-i kerime ile 25 ve 26. ayet-i kerime ile ilgili ee, o yüzden ona bir giriş yapmış oluyoruz yani bugün sadece 24. ayet kelimeyi okumuş olduk ama e, tefsiri tamamlayalım çünkü tefsirimiz 3 ayetin tefsiri şimdi bakın tekrar edelim ne diyor e, Mekke'de e, hicretten sonra Müslüman olmuş dolayısıyla Medineli Müslümanların tanımadıkları Müslüman olduğunu bilmedikleri e, hicret edememiş Mekke'de kalmış ve neredeler bunlar nerede yaşıyorlar hangi evde kim Müslüman bilmedikleri Müslümanlar vardı. Eğer savaşa karar verip Mekke'ye hücum de kurunun yanında yaş dayanacak bilmeden birçok Müslümanın kanına girilecekti. Allah buna razı değildi. Mekke'nin daha uygun şartlarda ve kutsallığına yaraşır şekilde kan dökülmeden Fethedilmesini takdir buyurmuştu. Allah'a yalvarıyoruz Kudüs içinde böyle bir fetih bize nasip etsin Rabbim. Selahaddin Eyyubi'nin yaptığı fetih gibi. Nitekim iki yıl sonra fetih böyle gerçekleşti. Hiç kan dökmeden gerçekleşti. Şimdi bununla ilgili de bir iki bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. O Mekke'de belki de tarih kitapları daha detaylı bir şekilde onların kimler olduğunu yazmıştır. Yani Mekke'de Müslüman olup Medine'lilerin tanımadıkları için de bir kargaşa çıksa yani Mekke'ye saldırsalar bilmeden öldürecekleri müşrik zannederek öldürebilecekleri o Müslümanlar kimlerdi? Onları bilmiyorum ben şahsen. Detaylı bakılsa belki isimleri vardır tarih kitaplarında. Fakat düşünün yani Allah Teala bu surede arkadaşlar onları zikrederek diyor ki onları onlara bir zarar vermemeniz için Allah sizin ellerinizi uzak tuttu Mekke'den diyor. Yani öyle değerli insanlar ki anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani siyasi sebepleri falan bunların açıklanacak gelecek ayetlerde fakat bir manevi boyutunu ben bir hatırlayalım istiyorum. Yani bir insan arkadaşlar öyle bir ahlaka, öyle bir imana hepsinden önemlisi Allah ile öyle bir yakınlığa sahip olmalı ki onun bir beldede olması o belde için güvenlik sebebi olması. İşte burada tam olarak anlatılan budur yani. Yani onlar demek ki öyle yüreği yanık, hani gönlü Allah'a bağlı, öyle çaresiz insanlardı ki Allah o alem yani ee, Cenab-ı Hak onlar hürmetine hani Mek Müslümanları Mekkeden uzak tutuyor. Ee, bir başka sebep Müslümanların daha sonra bunu fark edip yani yüreklerinin çok yanacak olması yani biz mümin kardeşlerimizi öldürdük diye e, hani çok e, acı çekebilecekleri bunlar tefsirde geçiyor. Ya diyeceksiniz ki hemen akla gelebilir ee, arkadaşlar. Şimdi yani Gazze'dekiler öyle değil mi? Niye Allah onların e, böyle olmasına izin veriyor? Ama unutmayın onlar Müslümanlar eliyle öldürülmüyorlar yani. Ee, şu anda yeryüzündeki en şiddetli, en fanatik, en gözü dönmüş kafirler tarafından öldürülüyorlar arkadaşlar. Evet. Onunla ilgili de teselli mahiyetinde değil, yine Ali İmran suresinde Allah Teala'nın neden böyle bir şeye izin verdiği ile ilgili liyettehide min kum şu hedâ diye bir ifade var. O ayeti bulursunuz. Sizden şehitler edinmek için Allah böyle yapar diyor. Allahu Alem yani e, dünya Müslümanlarının Gazze ile ilgili sorumlulukları Zerre kadar azalmaksızın, yani biz hesap vereceğiz, biz o katiller sürüsü karşısında sessiz kalmanın, izlemenin hesabını vereceğiz. Hatta arkadaşlar bir kanaatimi söyleyeyim, acizane kanaatim yani Allah bundan sonra bizi çok güldürmeyecek. Yani sessiz kaldık ya kendimizi korumak için, öyle kendimizi çok koruyamayacağız yani diye düşünüyorum. Ama gene de Allah affetsin. İnşallah'ın affına sığınıyoruz. Yani ben İslam ülkelerinin bundan sonra çok böyle payidar olacaklarını düşünmüyorum yani. Gücü yetip de buna sessiz kalanların. Ama e, bir taraftan da e, ahireti esas alacaksak eğer ve innal ahirete lehiya'an. Asıl hayat ahiret hayatıdır diyor ya ankebut suresinde galiba. Rabbimiz. Yani Allah Teala dünyaya mı önem veriyor ahirete mi? Tabii ki ahirete. Müminler de öyle olması lazım bize çünkü bunu anlatıyor. Şimdi ahiret gerçekten çok önemliyse e, o zaman düşünün ki cennette şehitler diye bir sınıf var. Bunların çok üstün yerleri var ve işte yani uyduruyorum burayı tamamen hani 21. yüzyıldan da şehitler lazım değil mi oraya yani Allah Teala onlara nasip ediyor bunu diye düşünüyorum yani onlar kazandılar her halükarda arkadaşlar çünkü ispat ettiler ispat ettiler bütün dünyaya biz çok fena çuvanladık diye düşünüyorum evet Allah işte eğer savaşa karar verip Mekke'ye hücum etselerdi kurunun yanında yaş yanacak, Bilmeden birçok Müslümanın kanına girilecekti. Allah buna razı değildi. Mekke'nin daha uygun şartlarda ve kutsallığına yaraşır şekilde kan dökülmeden fethedilmesini takdir buyurmuştu Rabbimiz. Onun için de e, Hudeybiye de iki tarafın ellerini birbirlerinden çekti diyor ayeti kerimemiz. E, bugünlük burada kalalım. İnşallah bir sonraki beraberliğimizde kaldığımız yerden devam ederiz.